Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Deniz Aygün ve Selim Benbay'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler yusufam Emre Dağtaşoğlu. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Ahmet Aslan'ın icrasından dinleyeceğimiz türkülerle başlayacağız. Bunlar internette bulduğum kayıtlar. Merak eden dinleyiciler sosyal medyada kolaylıkla ulaşabilirler kayıtlara. İlki malatya Arguvan yöresinden Süleyman Yıldız'ın derlediği bir türkü, uzun hava formunda. Türkünün ismi Nazlı Yardan bana bir haber geldi, diğer adıyla Seher Yıldız'ı. Bu arada buradaki Seher Yıldız'ı ayırdı bizi ifadesinin belki iki anlamı olabilir. Bunlardan birisi ilmin nücumla alakalı olsa gerek, eğer öyle bir anlam varsa, öyle bir yorum yapmak meşruysa, bir diğer anlamı da şu gibi geliyor bana. Önceden herhalde bahsetmiştim. Yaşar Kemal'in Yerdemir Gökbakır isimli romanında da geçiyordu. Eskiden sevgililer geceleri buluşurlarmış. Gizli buluşmak zorunda olduklarından sabaha karşı ayrılırlarmış. Burada Seher Yıldız'ı ayırdı bizi derken böyle bir şeye atıfta yapılıyor olabilir. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim türküden önce. Şimdi Ahmet Aslan'ın icrasıyla dinliyoruz. Hı? Azliyardan bana bir haber gelmiş Eğer doğruysa büyüktü benim. mi? I'm mm not -hmm. zarına honsun bizi böyle edenler dallahtan bulsun o oh, sabrına sevdiğin bahar gelsin I'm not Ahmet bir türkü daha dinleyeceğiz ama ondan önce kısaca bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle ki Ahmet Aslan'ın bir röportajına denk gelmiştim önceki aylarda. Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama söylediği şeylerden biri çok hoşuma gitmişti benim. Gelenekle ilgili bir soruya benim geleneği korumak gibi, sürdürmek gibi bir kaygım yok demişti, amacım da yok demişti. Ki ben bunu aslında haklı buluyorum çünkü... Küreselleşme ve gelenek konusunda büyük bir hile bulunduğu kanısındayım. Bunlar benim düşüncelerim, izlenimlerim, katılmayanlar belki olacaktır. Ama öncelikle gelenek yanlış anlaşılan bir şey. Genelde insanlarla konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde hep belli bir gelenek tanımı var kafalarında ve bu tanımda değişmeyen, kemikleşmiş bir şey olarak ifade ediyor geleneği. Aslında dünya tarihine baktığımızda, düşünce tarihine de baktığımızda bu gelenek neyin geleneği olursa olsun hep değişim ve dönüşüm gücünü kendi içinde barındıran gelenekler var olmayı ve daha da gelişerek ilerlemeyi sağlamışlar. Bu anlamda örneğin müzikten ve edebiyattan anlayan biri Neşet Ertaş üzerine bir tez yazsa ne kadar güzel olur. Yani geleneği nasıl taşıdı ve hangi noktalarda yeniledi ve niye Neşet Ertaş oldu gibi. Çünkü gelenek kemikleşmiş. Katı bir şey değildir. Değişim, dönüşüm gücünü içinde barındırır. Günümüzde globalleşme ile ilgili de genel bir olumsuz kanı var. Herkes tarafından paylaşılmasa da genel kanının bu olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Ve globalleşme ile ilgili olumsuz düşünenlerin sık sık söylediği şey de şu geleneklerimize, değerlerimize sahip çıkmalıyız. Peki geleneklere ve değerlere nasıl sahip çıkılır diye sorduğunuzda pek net cevaplar verilmiyor. Çünkü bunu yurt dışında yaşayan bu coğrafyadan oraya gitmiş insanlarda da gözlemleyebiliyoruz. Geleneğe sahip çıkmayı değerlerine hastalıklı bir biçimde sarılmak ve değişimi engellemek gibi görüyorlar. Çünkü bu elimizden kayıp giderse yok oluruz zannediyorlar. Aslında böyle yaparak tam da karşı oldukları globalleşmenin Değirmenine taşımış oluyorlar. Bu iyidir kötüdür o ayrı bir mesele tartışma. Fakat kendi söylemlerinin aslında karşı oldukları bir şeye e, yardımcı olması. Zira gelenek anlaşılmayı bekler. Korunmayı değil. Ama hastalıklı bir biçimde değerlere ve geleneğe sarıldığınızda artık onu idealleştirir, katılaştırırsınız. Değişim dönüşüm kanallarını tıkar ve geleneği öldürürsünüz. ...günümüzde birçok alanda yaşanan şey de bu. Bu açıdan Ahmet Aslan'ın geleneği sürdürmek gibi bir amacım yok demesi bence çok yerinde. Neden böyle diyorum? Çünkü geleneği anlayıp hastalıklı bir biçimde o değerlere sarılmadığında... ...gelenekle bağlantılı ve onu da yenileyip dönüştüren, ileriye taşıyan çalışmalar yapma yolu açılıyor. Ahmet Aslan da bunun en güzel müşahhas örneği diye düşünüyorum... Bu bakımdan değerleri ve geleneği anlamak lazım. Hastalıklı bir biçimde buna sarılıp dondurmak çok tehlikeli. Bir ağacı saran zehirli sarmaşık gibi sarıldığınız şeyi öldürüyorsunuz. Ee, buradaki hileyi fark etmek lazım. Tabii söylediğim şeylerin tartışmalı olduğunu biliyorum. Birçok noktada daha ayrıntılı açıklamalar yapmak lazım. Belki söylediklerimden de yanlış anlamalar olsun istemiyorum. Ama bu arkasında durabileceğim bir düşünce. Sözü daha da fazla uzatmadan Ahmet Aslan'dan dinleyeceğimiz ikinci Türkiyeye geçelim istiyorum. Sözleri Sümmani'ye bestesi Musa Eroğlu'na ait. Bildiğiniz üzere Sümmani 19. yüzyıl sas şairlerinden birisi. 20. yüzyılın başında ölmüş ama 19. yüzyılın ortamında ve ruhunda yetişmiş. Bu programın bloğundan 568. programa bakabilirsiniz. 19.06.2016 tarihinde Sünmani ile ilgili ayrıntılı bir program hazırlayıp sundum. İlgili kaynaklarında künyeleri var orada. Merak eden dinleyiciler o programa başvurabilirler. Şimdi Ahmet Aslan'dan dinliyoruz. Ceylan gözlerine kurban oldu. gurbet giderim dosta giderim yarın maşar Bu arada Tahir Palalı'nın O isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Sözler Gevheri'ye, Beste ise Tahir Palalı'nın kendisine ait türküyü Çiğdem Aslan okuyacak. Bu arada Gevheri de malumunuz olduğu üzere Saz şairlerimiz içerisinde mümtaz yere sahip olan şairlerden birisi. Onunla ilgili de 19.05.2013 tarihinde bir program hazırlayıp sunmuştum. Programın blogundan 421. programa bakabilir merak eden dinleyiciler. Ayrıntılı malumat var orada gevheri ile ilgili. Şimdi Çidem Aslan'dan dinliyoruz Hublar'ın Şahı. Ariftir efendim Hublar'ın şahı Bayıl olduğumu dost dostum Her dem kalbimde o, o, o yarimin ahı. Bu tatlı canıma yar mı bilmem Her dem kalbimde o, o, o yarimin ahı. Bu tatlı canıma mı bilmem Mecun gibi sinemir ya neyle? Eyninden libasım soyar mı bilmem. Akan çeşmi. sözüne Sırada Barış Güney'in Farmaz isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Davut Sulari türküsü var. Yıllar önce yani 8-10 yıl önce bahsetmiştim bu türkünün sözlerinden. Tekrar söz açmaktan sakınca yok zannediyorum. O zaman Moritz Kager'in dışa dönük yoğunlaşma ve içe dönük yoğunlaşma kavramlarından da söz etmiştim. Onlardan tekrar bahsetmeyeceğim ama türkünün ilk iki dizesi benim için çok önemli kirpiğin kaşına değdiği zaman bekletme sevdiğim vur beni dizeleriyle başlıyor. Burada üç dört farklı anlam var. Yani kirpik kaşa ne zaman değer? Bir kere kirpiğin uzun olması gerekir. Ama onun ötesinde kaş çatıldığı zaman kirpik kaşa değer. Yani kaşlar aşağı indiğinde. Burada Davut demek istediği şeylerden birisi şu. Seni kızdıracak bir şey yaparsam beni çek vur. Diğer bir anlam bana kızıp kaş çatacağına beni çek vur, çünkü kaş çattığında daha kötü oluyorum demek istiyor. Diğer bir anlamda bizim geleneğimizde kaşlar yaya, kirpik oka benzetilir. Hem halk edebiyatında bununla karşılaşabiliriz bu imgeyle hem de divan edebiyatında, divan edebiyatında daha sık rastlıyoruz. Bir de böyle bir anlamı var, yani kaşlar yay, kirpik ok. Dolayısıyla kirpiğin kaşına değdiği zaman bekletme sevdiğim Uğur beni böyle bir arka planda taşıyor. Bunları sizlerle tekrar paylaşmak istedim. Barış Güney'in ile dinliyoruz. Kirpiğin kaşına değdiği zaman. <Gülüyor> Saçların rüzgarı da tel tel biçende Saçların rüzgarı da tel tel biçende Dudağın dilinden de şerbet içende Dudağın dilinden de şerbet içende Gönlünde Saçında, Gönlünde duygularda Ateş saçanda Ateşten gömleğe de Sar beni beni Ateşten gömleğe de Sırada olan Sevdası isimli albümden dinleyeceğimiz bir türkü var. Sözleri olana, bestesi yanlış bilmiyorsam Musa Eroğlu'na ait olan bir türkü. Ve Musa Eroğlu'nun kendisinden dinliyoruz. Hasta düştüm. <Gülüyor> sa düştüm ya. halim bilmez sağlar şimdi düşman gibi yargar şimdi sülfülerim oldu şimdi düşman gibi yargar şimdi Sürüflerin Bağlar şimdi Müzik <Gülüyor> Turnaları Çürdüm güldüm, torşahinim kaçtık oldum. Yazık fırsat gittin elden, deli oldum beyler şimdi. Yazık fırsat gittin elden, deli oldum. ...gör içildim. Etmedim ah bir Geçti mihnetin zamanı Yitirdim kaş kemanı Karaca olan var şimdi Yitirdim kaş kemanı Karaca olan Şimdi de sırada Cihangir Aro'nun Yol isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Bunun da sözleri Karacaoğlan'a ait fakat künyesiyle ilgili başkaca bir bilgim yok. Türkünün ismi Seher Yeli bir de arada Pınar Suyu Gibi Çağlar Akarım isimli bir uzun hava okunuyor. Uzun havayı okuyan da Ender Balkır yani Cihangir Aro'ya bu albümde eşlik etmiş Ender Balkır. Şimdi Yol isimli albümden dinliyoruz. Seher Yeli isimli türkü ve arada da Pınar Suyu gibi Çağlar Akarım isimli uzun hava. <Gülüyor> Hatırın, söyle, Perişan hatırın, sor seher yeğleyim Benden selam söyle sevgili yare. Perişan hatırın, sor seher yeğleyim Bildir ahvalımı dostum benim sevdiğimle ne söyle? Soru Seher Yeli, Soru Seher Yeli, Soru Seher Yeli. Bildir aklımı dostuma benim. sevdiğimle ne söyle? Sor Seher Yehli Sor Seher Yehli Sor Seher Yehli Tuna suyu gibi çalara Kusur huyuna Kurban olam Kaşlarının Yayına Karaca olan Bulma Kusur huyuna Kurban olam Kaşlarının Yayına Benim için Dostum Umur san yanına görüşse her yli görse heryeli görse her yer benim için dostumur uğrarsan yanına Görse her yeli, görse her yeli, görse her yeli. Benim için dostumur a yanına, uğrarı sen yanına, görse her yeli. Yeni, Sırada yine sözleri Karacaoğlan'a, bestesi ise Musa Eroğlu'na ait olan bir türkü var. Ve bu da Karacaoğlan Sevdası isimli albümden. Az önceki türküde olduğu gibi Gülten Benli'nin icrasından dinleyeceğiz. Fakat halk müziğine ilgi duyan dinleyiciler varsa zaten büyük çoğunluğu biliyordur ama dinlememiş olanlar Muhabbet serisinde birinci ya da ikinci albümdeydi herhalde. Musa Eroğlu'nun icrasından dinlesinler bu türküyü. Bir de Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman isimli türküyü de 3-4 önceki türkü. Arif Sağan İnsan Olmaya geldim isimli albümünden de bir dinleyin. Eğer dinlememişseniz naçizane o yorumların dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi Gülten Benli'den dinliyoruz. Ala gözlerini sevdiğim Dilber. Müzik Söz ve müziği Aziz Üstü'ne ait olan bir Sivas türküsü dinleyeceğiz. Emlek Yöresi Türküleri isimli albümden. Emlek Yöresi bildiğiniz üzere Sivas'ın Şarkışla ilçesini ve Yozgat'ın Akdağ Madeni ve Kayseri'nin belli bir kısmını içine alan bir diyar ve çok da verimli bir yer. Birçok şair çıkartmış. Bu türkü de o bölgeden bir türkü. Ferman Akgül'ün icrasıyla dinleyeceğiz. Fakat burada Ferman Akgül... Yarım geçti, azgın gördüm yüzünü şeklinde okumuş ilk dizeyi. Aslında yarım geçti, üzgün gördüm yüzünü şeklinde olmalı bildiğim kadarıyla. Bunu da Türk'den önce bir not olarak düşmek istedim. Şimdi Ferman Akgül'den dinliyoruz, yaranmaz aşık.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 Karalıyım Sazım karalı Göz yaşları Belek belek Sıralı Sazım düzen Tutmaz teller Yaralı Acabı Yarin elleri Programı sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Yıldıra Çınar ve Ahmet Sezgin'den Türküler dinleyeceğiz. Malumunuz olduğu üzere 70'li yıllar arabesk müziğin yükselmeye başladığı dönemler. Bunun nedenleri ayrıca konuşulması tartışılması gereken bir husus ama... ...o dönemde müzik icra eden hemen hemen herkes bu havadan ve atmosferden etkilenmiş az ya da çok. Sadece halk müziğinde değil... Klasik Türk müziğinde, pop müzikte ve hatta kendini pop akımının temsilcisi olarak gören insanlarda bile bu esintileri fark edebiliyoruz. Yıldıray Çınar ve Ahmet Sezgin'de de o dönemde icra ettikleri türkülerde böyle bir hava var. Açıkçası bu hava çok keskin ve kesif olmadıkça zaman zaman benim hoşuma da gidiyor. Bu sebeple bu iki kaydı severek aldım listeye. Zaten çok belirgin değil ama esintiler var. Dinleyeceğimiz ilk türkü Sivas yöresinden. Kaynak kişi Ali Coşkun, derleyen ise Yıldıray Çınar. Türkünün sözleri Erzurumlu Emrah'a ait 19. yüzyıl saz şairlerinden. 12.09.2010 tarihli programa bakabilir merak eden dinleyiciler bu programın bloğundan. Zira orada Erzurumlu Emrah'la ilgili ayrıntılı malumat var hatta bir hafta önceki programda yani 0509 2010 tarihli programda Ercişli Emrah'la ilgili. O yüzden ayrıca başka bir şey aktarmayacağım. Şimdi Yıldıray Çınardan dinliyoruz. Bu bir TRT kaydı. Bağdı sabah selam söyle o yare. mi yitirdim yar yar bulamam çarem Destane gözlerinde yaş mıdır nedir, yaş mıdır, nedir deyip yitirdim yar yar bulamam çarem mestane gözlerinde de mıdır nedir yaş mıdır nedir On az da canana yar yar uğrar sayıyorlar. On az da canana yar yar ah uğrar Bana mesken oldu yar yar kahveler hanlar. Yarın mecnesinde ana mana motoran canlar hesabı. Beş midir nedir? Beş midir nedir? Yârin meclisinde anam anam oturan canlar Hesap etsin yıllar aylar Beş midir nedir? Beş midir nedir? Kendim gulbet anam, anam Gönlüm sıladayım Gitmiyor kervanım yar yar kış mıdır nedir? Kış mıdır nedir? Kendim gulbet elde anam, anam Kalbim sıladayım Gitmiyor kervanım yar yar kış mıdır nedir? Kışma nedir? Size Yıldıray Çınar ve Ahmet Sezgin'den türküler dinleteceğimi söylemiştim. Ama canlı yayının büyüsüne kapıldım. ve Herhalde çok konuştum bu hafta. Süremizi doldurmuşuz. Teknik masadaki arkadaşım Robi uyardı beni sağ olsun. Teşekkür ediyorum ona da. Bu sebeple Ahmet Sezgin'den bir türkü dinletemeyeceğim size. Başka bir haftaya erteliyoruz onu. Fakat dinlediğimiz türküyle ilgili çok kısaca bir şey söylemeden de çıkmayacağım stüdyodan. Gam bülbülüm kafeste ifadesi çok hoşuma gidiyor benim. Zira hem bu türkünün sözleri genelde gam ve kederle ilgiliydi. Hem de şairlerin büyük çoğunluğu pesimist olur bildiğiniz üzere. Onlara göre bu hayat insana gamdan başka bir şey vermez. Burada gam bülbülünden kasıt kalp yani yürek, kafes ise göğüs kafesi. Zira kalp yaşamı sağlayan en temel organ diyebiliriz. Bu gam dolu hayatta Kalbi ve göğüs kafesini böyle ifade etmek çok anlamlı ve güzel geldi bana. Yani gam bülbülüm kafeste derken kalpten ve göğüs kafesinden bahsediyor sanırım Erzurumlu Emrah. Böylece bu haftada programın sonuna geldik. Destekçilerimiz Deniz Aygün ve Selim Benbay'a çok teşekkür ediyorum. Deniz Hanım'a selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Benden bir konuda fikir istemişti, onu da Becerip iletemedim ona bu vesileyle özür de diliyorum ondan. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dan dile titreşimler. Azile Ardısunan Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için açık radyo dinleyicileri Deniz Aygün ve Selim Benbaya teşekkür ederiz.